1945, numaralı konu, cinlerin, Medine'de bir kadına, Hazreti Peygamber'in peygamberliğini haber vermesi, evet, Medine'de Hazreti Peygamber'in peygamberlik haberi ilk olarak şöyle yayıldı, Medine ahalisinden bir kadın cinlerden bir hadım sahibiydi, bir gün beyaz bir kuş suretinde geldi, duvarlarına kondu, kadın ona, gel de bize olan bitenleri anlar, dedi, kuş, Mekke'de bir peygamber çıktı, zinayı yasakladı, biz cinlerin de yeryüzünde kalmasına mani oldu, dedi.